Kitabullah hadiyun lil anam, fihi ilmun fihi ejerun ve Evet, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ve sahbihi ecma'in emma ba'd, hamd alemlerin Rabbine salatu ve selam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir cüzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bugün yine Selefi Salihin Akidesi adlı kitabımızın şerhine devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Geçen haftalarda sizlerle beraber üçüncü rükün dediğimiz meleklere imandan sonra hani Kur'an'a iman yani kitaplara iman bölümüne değinmiştik. Ama bugün Allah nasip ederse El Ruknur Rabi dediğimiz El İmanu Bir Rusul Peygamberlere iman dördüncü bölüm dördüncü rükün. Peygamberlere iman bölümünde kaldık Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, peygamberlere iman deyince şunu anlamalıyız. Peygamberler Allah Subhanahu ve Taala'nın toplumlara mesajını iletmek amacıyla gönderdiği elçilerdir. Gönderilen elçilerin mesajı da tevhide davet etmek, şirkten sakındırmak esası üzerine bina olmuştur. Bu nedenle peygamberlerin tümünün daveti tevhid olmuş, dinleri de sadece İslam olmuştur. Yani gelen bütün peygamberler İslam üzerine gelmiştir. İslam biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Taala'yı billemek, şirk vehninden uzak durmak, emrettiklerini yerine getirmek, yasaklarından da uzak durmaktır kardeşlerim. Günümüzde insanlar peygamberlere iman ettiğini söylüyor ancak İmanlarının gereğini de hakkıyla yerine getirmiyor. Birçok insan peygamberlere iman ettiğini söylemekle beraber peygamberin uygulamalarına, sünnetine, ameline muhalif bir hayat içinde yaşıyor kardeşlerim. Dolayısıyla peygambere iman dediğimiz zaman onun sözüne, ameline, takririne, emir ve hükümlerine uymak yerine getirmek oluyor ve onun bize bildirmiş olduğu haberleri tasdiklemek oluyor. Ve onun uygulamalarını hayatımızda uygulamak oluyor. Bundan dolayı her peygambere iman eden bu temel hususları bilmesi lazım değerli kardeşlerim. Eğer bir insan Eyüp hem peygamberlere iman ettiğini söyleyip mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini söyleyip hem de onun sünnetine, hadisine düşmanlık ederse bu kimse bu davasında yalancıdır. Çünkü bu insan hakkıyla Peygamber'e iman etmiş değildir. Bu kimse Peygamber'e iman ettim dese de bunun iddiasına kardeşlerim inanmak mümkün değildir. Çünkü Peygamber'e iman etmek onun getirdiklerine uymak ve bütün arzularımızı, hevalarımızı onun getirdiği haber verdiği doğrultulara teslim etmekten geçiyor. O halde bu girişten sonra değerli kardeşlerim Allah izin verirse kitabımızın temel birinci paragrafından başlamaya çalışacağız. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz güvenilir ve haklarında şüphe olmayan ravilerimize ne yapıyorlar? İftira atıyorlar, hakaret ediyorlar ve rivayetleri yalanlıyorlar. Böylece Peygamberden gelen hadisleri, haberleri de yalanlamış oluyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim bu kimseler Peygamber hakkıyla doğrulayan kimseler diyemeyiz. Akılcılık, felsefecilik, kelamcılık şu an günümüzde ümmetin en büyük, en modern sapmasıdır. Peygamberlere iman konusunda da bunlara değinmek zorundayız. Çünkü akılla, kelamla nasları inkar eden, hadisleri reddeden, peygamberden gelen haberleri onaylamayan birçok insanlara şahit oluyoruz ve peygamberin hadislerini çöpe atan, akıllarını peygamberin yerine koyarak aklı bir resulullah gibi, bir resulullah gibi, bir Allah elçisi gibi gören çok insanlar görülmektedir kardeşlerim. Peygamberler biliyorsunuz masumdur. Yani günahtan beridir. Aynı zamanda tebliğcilerdir. Davetçilerdir. Ve sıdk dediğimiz doğru sözlülerdir. Emanete riayet edenlerdir. Ve davetleri tevhid ve İslam üzerine gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu güzel vasıfları ve sıfatları taşıyan Peygamberleri örnek almak her bir Müslümanın görevidir. Şimdi Allah izin verirse birinci paragraftan başlayalım. Evet İbrahim Hocam buyurun inşallah. Ehli sünnet vel cemaat yüce Allah'ın kullarına müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanları hidayete sevk etmek ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için hak dine davet eden seçilmiş kullarından peygamberler gönderdiğine kesin olarak inanır. Evet. Şimdi bu paragraftan ne anlıyoruz kardeşler? Yani bu paragraf bize neyi öğütlüyor? Ne anladınız? Bazı dostlardan, kardeşlerden bunun cevabını alalım. Evet. Evet Muzaffer Hocam. Bundan şunu anladınız inşallah ben öyle anladım. Allah subhanahu aleyhi ve sellemleri gönderirken, seçip de gönderdiğinde o sapan topluluğu uyarmak, onları ilayete yönlendirmek, onları o sapık düşüncelerinden arındırıp tek bir olan İslam dinine geçirme geçirme. Yani evet, güzel. güzel. Evet, Zeynal hocam. Hocam burada Peygamberlerin seçilmiş kullar olduğu ve e, tevhidim ortadan kalktığı bir dönemde de Allah pekanderlerine gönderip insanları aydınlığa davet için gönderdiğini anlayacak. Güzel. Evet İbrahim. Yine Allah Azze ve Celle, e, indirdiği kitaba iman eden ve Resulünü doğrayanları e, cennetle müjdeleyecek. Ve yine Allah'a ve Resulüne isyan eden, onlara muhalefet edenleri de Allah'ın Resulünü cehennemle onları uyarmaları için gönderdiğine değinmiş oluyoruz. Güzel. Bu paragrafta iki tane temel konu üzerinde duruluyor, iki konu üzerinde konuşuluyor. Birincisi Allah subhanahu ve teala peygamberleri insanlardan seçiyor ve seçtiği bu insanları tevhidle, hidayetle, sırat-ı müstakimle donatıyor ve şirk koşan toplumlara gönderiyor. Demek ki peygamberlerin geliş gayeleri şirk koşan toplumları bir tek olan Allah'a kulluğa davet etmektir. Ve gelen peygamberler de bu görevlerini hakkıyla yerine getirmişti. Zaten Allah subhanehu ve teala insanların kalbine baktı, rasulleri seçti. Sonra insanların kalbine baktı, rasullerin taraftarlarını, ashabını seçti. Dolayısıyla biz peygamberlere ve onların etrafında kenetlenen ashab-ı kirama büyük bir muhabbet duyarız. Dinin özünü ve temelini bir peygamber ve onunla beraber yaşayan Ashabına dayandırırız. Eğer insan dini kitabı ve sünneti kendi aklıyla, kendi mantığını anlamaya kalktığı takdirde bilsin ki helaka düşer, sapıtlığa düşer. Çünkü dini en güzel model olarak yaşayan peygamber ve onun ashabı ve onları örnek alan seçkin, selef-i salihin topluluğudur. Birinci nokta bu. İkinci nokta Allah peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Gelen peyhamberler cennetle müjdelemiş ve cehennemden sakındırmıştır. Bazı insanlar Kur'an'ın ve peygamberin bu modelini doğrulamıyorlar. Bizi sürekli cennetle müjdeleyin, bizi sürekli sevindirin diyorlar. Bizi sürekli korkuyla, sürekli bizi korkuyla muhatap etmeyin diyorlar. Oysa bu model Kur'an ve sünnetin davet modeli değildir. Hem cennetle müjdelemek, hem azapla korkutmak, Peygamberlerin bütününün modelidir, bütününün menhecidir. Nahl suresi 36'da "Ve lekad ba'snâ rasûl, ve lekad ba'snâ fi kulli ümmetin rasûlen en Biz bütün insanlara Allah'a kulluk etsinler ve tâğuttan sakındırsınlar diye peygamberler gönderdik denilmektedir. Bakın hem davet vardır hem sakındırma vardır. Allah'a davet, Allah'la müjdeleme Tağuttan da sakındırma, cennetle müjdeleme, cehennemden de sakındırma söz konusudur. İkinci noktada değerli kardeşlerim bu. Birinci nokta gelen peygamberler tevhide davet eder, hidayete ve sıratın ustakime çağırır. İkinci husus ise gelen peygamberler cennetle müjdeler, cehennemden de sakındırırlar değerli kardeşlerim. Güzel, devam edelim. Onların daveti toplumları şirk ve futperestlikten kurtarmak, çözülüp bozulmaktan arındırmak içindir. Onlar tebliğlerini yaparak risalet görevlerini yerine getirdiler. Ümmetlerine öğüt verdiler ve Allah yolunda hakkıyla cihad ettiler. Doğruluklarına delil olan göz kamaştırıcı mucizeler gösterdiler. Onlar dini tebliğ etme hususunda her türlü hatadan masumdurlar. Ehli sünnet ve cemaat peygamberler arasında bir ayrım gözetmez. Onlardan birini inkar eden Allah'ı ve bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Evet, oraya geçmeden önce bu paragrafta ne anladık kardeşler? Yani birinci paragraf bir de hemen onun akabinde okunan en sünnet ve cemaat peygamberler arasında bir ayrım gözetmez. Yani oraya kadar o bölümde ne anladık? Evet. Bize bu konuda muhtasar olarak anladığını anlatmak isteyen kardeşlerimiz varsa dinleyelim. Evet İbrahim kardeş. Allah'ın göndermiş olduğu peygamberler, Allah'ın kendilerine yüklemiş olduğu emiri hakkıyla o kendi kavimlerine anlatmışlardır. Onlara hakkıyla dini tebliğ etmiş, onlara nasihat etmiş, onların gözlerini görebileceği şekilde ve ciddi manada görülmüştür göz kamaştırıcı şekilde de Allah'ın izniyle mucizelerini göstermişlerdir. Ve yine ehl sünnet ve cemaat akidesinde e, inanç peygamberler arasında hiçbir şekilde ayırt etmeksizin Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere inanırlar. Onlardan herhangi birini inkar etmek, yalanlamak ise kişiyi Allah korusu dinden çıkarır. Evet. Evet Ebu Bekir. De, hocam yani ee, son sözde onlar dini tebliğ etme hususunda hep türlü hatadan masumdurlar. Yani buradan da anladığımız mükemmelden anlattığımız onların peygamberlerin e, e, dini konuda yaptığı hareketler olsun konuşmalar olsun hepsi bir bakıma yani bir vahiy bükmündedir. Kesinlikle hata yapmaz, yanlış yapmaz. Bunu da e, şimdiki zamanda da yani birçoklarının yani bidatlarla uğraşmasına delil olarak gösterirsek yani zaten Peygamberlerin dini konularda yaptıkları ve söyledikleri direkt bir vahiy üstünde olduğu için ayrıca yani kendi kafamıza bir şeyler çıkartmak gerekmiyor evet. evet. Güzel. Bu paragrafta peygamberlerin görevi hatırlatılıyor. Yani şirk koşan, zulmeden adam öldüren, ahlaki bozulma yaşayan bir toplumun ıslahı için, hakka davet edilmeleri için gönderildiklerinden haber veriliyor. Nitekim İlk Resul olan Nuh Aleyhisselam'dan son Resul olan Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'e kadar o süreç içerisinde gelen bütün peygamberler tevhide davet ettiler. Tevhid eksenli bir çalışma yaptılar. İnsanlığı Allah'a kulluğa davet ettiler. Ve onların asli görevleri, meslekleri buydu. Bunun dışında bir davetin toplumları felaha erdirmeyeceğini bilelim. Toplumlar tevhidi öğrenmeden tevhidi kavramadan tevhidi hayatlarında yaşamadan felaha eremeyeceklerdir tevhid dinin özüdür temelidir, esasıdır hem Kur'an'ın temel çağrısıdır hem de peygamberlerin insanlığı davet ettiği temel bir esastır dolayısıyla dikkat edin Nuh aleyhisselamdan sonra gelen Şuayb aleyhisselama Hud aleyhisselama yine Salih aleyhisselama İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hepsi hakkıyla İsmail tevhide davet ettiler. Ancak kavimleri dinledi mi? Dinlemediler. Yani hakka davet edenlerin karşısında ille bir topluluk bozulmuş, dejenere olmuş, hakkın yolundan sapmış, şeytanın yolunu izlemiş, bunun yüzünden de peygamberlere karşı durmuşlardır. Peygamberler bu karşı duranların karşısında yılmamış, asla geri adım atmamış, tevhide sımsıkı sarılmış, vahyin gereği neyse onu üstlenmişlerdir. Ve peygamberlerin bu yönü bütün İslam davetçilerine örnektir. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler tebliğini hakkıyla yerine getirmiştir. Cihadı yapmışlardır. Dinde asla bir eksiklik bırakmamışlardır. Dolayısıyla burada bunu öğrenmiş oluyoruz. O halde tevhid eksenli bir toplum kurulmadan, tevhide bağlı bir toplum oluşmadan insanlığın veya o toplumun kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Kafirler sürekli biliyorsunuz kardeşlerim, şirkin taraftarları tevhidin düşmanı olmuştur. Nerede bir tevhidi görmüşlerse, şirkin taraftarları tevhidin beynini dağıtmaya çalışmışlardır. Ama Allah subhanahu ve Taala tevhidi, Onların üzerine musallat etmiş. Yani tevhid şirkin beynini paramparça ederek, darmadan ederek ona hayat hakkı tanımamıştır. Tevhid her zaman şirkin önünde galip gelmiştir. Ancak Allah Subhanahu ve Taala bu dininin galip gelmesi için taraftarlar bekliyor. Nasıl peygamberleri bu dini galip kılması için gönderdiyse, peygamberlerin yolunda giden müminleri de bekliyor. Allah cennetine müminleri koymak istiyor. Ancak buna bir vesile olması gerekiyor. Bu vesilede müminlerin tevhide sarılmaları, şirkten uzak durmaları, bir ve tek olan Allah subhanahu ve Taala'ya davet etmeleridir. O halde peygamberler davetlerini hakkıyla yerine getirmişlerdir. Tebdilerini yapmışlardır. Cihatlarını hakkıyla görevlerini yerine getirmişlerdir. Kusursuz bir görev yerine getirerek örnek seçkin bir şahsiyet olmuşlardır. En son cümlede, Ebu Bekir kardeşimin de dediği gibi onlar getirdikleri davette samimi olduklarından bilerek asla Allah subhanahu ve teala'ya isyanda bulunmuş değillerdir. Beşeri bir takım hataları olmuştur ancak bile bile kasten Allah subhanahu ve teala'ya isyan yoluna günah yoluna adım atmış değillerdir. Peygamberler masumdur. Peygamberlerin dışında herhangi bir insanın masumiyetine inanmak batıldır. Ve sahih dinden uzaklaşmaktır. Bu yüzden şialar Peygamberlerin haricinde kendi imamlarının masumiyetine inanır. Bugün onların bu inancı ne kadar katlar ve kalleş olduklarını ortaya koymuştur. Çünkü onlara göre velayetul fakih denilen imam aldığı kararda masumdur. Hangi kararı alırsa alsın o yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Yeryüzünde Allah'ın gölgesinin aldığı karara Kimse itiraz edemez. O yüzden bugün Suriye'de Hamaney denen Güyaşia'ya göre yeryüzünde Allah'ın gölgesi olan bu adamın aldığı karar verdiği fetva masumdur, tertemizdir, tahirdir ve Müslümanların kanını akıtan o fetvaları doğru bir fetvadır. Çünkü onlara itiraz olmaz. Onlar aldığı bu kararda Allah'ın kendilerini teyit ettiğine inanıyorlar. İşte bu batıl inanç kendilerini bu noktaya kadar götürmüştü. O halde masumiyet sadece kimin hakkıdır? Allah subhanahu ve teala'nın verdiği hak olarak peygamberlerin hakkıdır. Onun dışında kimsenin bir masumiyet hakkı yoktur. Tamam mı kardeşler? Güzel. Şimdi geldik hemen ayeti kerimenin mealini almaya. Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberlerine küfredenler, Allah ile Peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve bir kısmına inanır, bir kısmına da inkar ederiz diyerek bu ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafir olanlardı. Kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdı. Allah ve Peygamberine iman edip onların birini diğerinden ayırmayanlara işte onlara işte onlara Allah mükafatını verecektir. Allah, vapur ve rahim olandır. Nisa 150-152. Peki bu ayet niçin delil getirildi? Bu ayet. Evet. Çalışkan dostlar, kardeşler. Bu ayet niçin delil getirildi? Evet. Yok. Peygamberler arasında ayrılmadığı için Ehl-i Sünnet ve delil getirdiler. Çok güzel. Bir daha söyle. E bu dolayı yani bir peygamberin arasında ayrılmaksızın ayrı bütün peygamberler iman ederler. Evet. Yani bizim peygamberimiz Muhammed ve Vesselam'dır deyip diğer bütün Resulleri ve Nebileri inkar etmezler. Aralarında bir ayrım gözetmezler. Gelen bütün peygamberlerin daveti birdir ve kardeştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde gelen bütün peygamberler kardeştir ve dinleri birdir buyurmuştu. Kardeş, din kardeşliği. Ve bununla beraber getirdikleri din İslam'dır, tevhiddir. Allah Resulü onları bu şekilde nitelendirmiştir. O yüzden biz İslam dinimizde, Ehl-i Sünnet akidemizde hiçbir Nebi ile Peygamber arasında ayrım gözetmeyiz. Bunlar Musevilerin Peygamberi, bizim Peygamberimiz değildir demeyiz. Bunlar Nasaraların, Hristiyanların Peygamberidir, bizim Peygamberimiz değildir demeyiz. Ama bugün Museviler, Yahudiler ve Nasaralar, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a iman etmez de. onlar kendi aralarında peygamberler arasında ayrım gözetirler. Çünkü Kur'an'ın bize öğrettiği bakın üslup ne kadar güzel. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlihî ve yurîdûne en yufarrika beyne llâhi ve rusulihî ve yekûlûne nûminu bi ba'di ve nekfur Hakkan. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُح۪ينَ Bu ayette Allah peygamberlerle bakınız nebiler resullerle aralarında ayrım gözetenlerden haber veriyor ve bunların kafirler olduğunu ve böyleleri içinde cehennem hazırlandığından haber veriyor. Ayetin devamında وَالَّذِينَ آمَنْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَفْ وَيُطِيهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا Aralarında Peygamberlerin ayrım gözetmeden, Allah'a ve Resullerine iman edenlere gelince de Allah böylelerine ecir verecek, mükafat verecek. Allah subhane ve ta'ala bakın, müminleri ecirle mükafatlandırıyor, Peygamberler arasında ayrım yapanları da azapla korkutuyor değerli kardeşlerim. Burada Peygamberlere iman konusunda göz önünde bulundurmamız gereken temel bir kriterin üzerinde durmuş oldu. Şu ana kadar peygamberlerin tevhide davet ettiğini anlattı. İkinci madde diyelim yani peygamberler cennete davet eder, cehennem azabından sakındırır dedik. Üçüncü madde peygamberler bütün görevlerini hakkıyla yerine getirmişlerdir diyelim. Dördüncü madde peygamberler arasında ehli sünnet ve cemaat asla bir ayrım Yapmaz. Ayrım yapanın kafir olduğuna iman etmektedir. Zira Kur'an bu konuda bize açık bir delil ortaya koymuştur. Evet. Aleyküm selam Abdullah kardeşim. Şimdi bu konuda bir başka daha delilimiz var. Evet. allah Teala değerli peygamberlerini göndermedeki hikmetini Yüce Kitabı'nda şöyle açıklamaktadır. Şimdi burada peygamberlerin gönderilme hikmetine dair deliller görüyoruz. Yani peygamberler niçin gönderildi? Gönderilme hikmetleri nelerdir? Ona değinelim. Evet. Onları müjdeleyip mümkünün elçiler olarak gönderdik ki elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı sunacakları bir bahaneleri kalmasın. Allah azizdir, hakimdir. Nisa 165. Bu ayetin neresinde delil var konumuzda? Dedik ki peygamberlerin gönderilme hikmeti şu şudur. İşte ona bir delil getirdik. Evet İdris güzel Başka ek olarak evet eyüp. Allah'a karşı bahaneleri olmasın. Allah'a karşı bahaneleri olmasın diye ayette iki tane konu daha çok öne çıkıyor değil mi? Ayete baktığımızda iki konunun üzerinde daha çok vurgulanma oluyor. Rusulen mubessirine ve munzirine li an yekuna lin nas ala Allah huccetun ba'de rusul ve kan Allah azizen Ayet çok güzel. Allah müjdeleyici ve uyarıcı erçiler olarak geldikten sonra insanların Allah'a karşı sunacakları bir bahane olmasın diye peygamberler göndermiştir. Demek ki cennetle müjdelemek ve cehennemle korkutmak peygamberlerin görevidir ve gönderilme hikmetleridir. Bir başka boyut İsmail insanların mahşer gününde bahaneleri olmasın diye. Nedir yani bahaneleri olmasın? Yarın evet Muzaffer hocam biz anlamadık uyarıcı gelmemişti biz için uyarmamıştır. Evet. Bizim işte onun gelen dilinden anlamadık demesinler diye. Evet. Sizin içinizden uyarıcı olarak sizden birini gönderip yarın bana bahaneyle gelmeyin. Evet. Elem ye'tikum nezir, <gülüyor> galu bele. Onlara denilecek ki size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar diyecekler ki evet bize geldi. Elbette geldi. Elbette geldi. Yani onlar yarın mahşer gününde Allah subhane ve taala ya Rabbi bize dünya hayatında müjdelemedin, korkutmadın. Bir resulle uyarmadın. Bir kitap indirmedin. Bir din olarak rehber göndermedin. Ya Rabbi sen bizi şimdi neden cezalandırıyorsun? demesinler diye. Bahaneleri olmasın diye. Suçlamasınlar diye Rabbul alemin mutlak adaletini bu ayet ispat ediyor. Zaten mahşer gününde onlar bu iddiada bulunamayacak. Bulunsalar bile Allah onlara size dünyada elçiler gelmedi mi? Size hakkın yolu ifade edilmedi mi? Şirkten sakındırılmadınız mı? Kur'an mı size ikazda bulunulmadı mı? Sizi peygamberler tevhide çağırmadı mı? Peygamberlerin yolunda giden sahabeler ve ulemalar sizleri tevhidin davetine çağırmadılar mı? O zaman bunlar zaten cevabı veremeyeceklerdir. Evet İsmail parmağını kaldırdın. Tamam, bir ayet geldi de o da burada varmış geliyoruz. Inşallah. Güzel tamam. Ona da inşallah gelirsek sen söylersin. Evet ayetinde allah Teala İbni Aleyhisselam'a Tebliğ ettin mi diye kavmi allah Teala şahit olarak getiriyor. Çok güzel doğru. Evet İdris sen devam et biraz da. Eller sünnet olan cemaat bütün resullerin tek ve aynı esasa davet davet ettiklerine bu esasında ibadette Allah'a birlemek ve şirki yasaklamak olduğuna iman ederler. Buna göre şeriatları, şartları ve ihtiyaçlara göre değişiklik gösterse de bütün peygamberlerin dini birdir. O da İslam'dır. Mücavva onun haricinde hiçbir dini kullarından kabul etmeyecektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Evet. Buradan ne anlıyoruz kardeşler? Evet Sedat hocam. Evet, bütün gelen peygamberlerin tek gayesi Allah'a şirk koltmadan evet. ibadet etmeye davet etmektir. Evet. Ve bunun adı da zaten İslam. Evet. Bütün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önce gelen bütün peygamberler kendi kavimlerine Allah'a ibadet edin ve ona şirkten uzak durun diye tebliğ etmişler. Güzel. Başka Yakup? Bütün peygamberler aynı şeyi anlatmışlardı. Tebrik etmişlerdi. Tebrik dinini. Evet. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında baktığınız zaman Neceş'in huzuruna Cafe B'ne bir teyel çıktığında ona Meryem Suresi'ni okudu zaman Neceş'i diyor ki valla size anlatmış olduğun bu ayetler diyor. İsa Aleyhisselam'ın anlatmış olduğu ayetler de aynı diyor. Aynı yerden geliyorlar diyorlar. Böyle bize gösteriyor ki bütün peygamberler dini anlatta zaman en başta dini tevhid ile başlamışlar, şirkten sakınmışlar ve yani bütün peygamberi anlatmış olduğu şey bir doğrusu. Güzel. Evet, pek yaş. Tamam inşallah. Tüm zaten zaten tevhid anlatmaksa Allah'ı bir demekti. Ondan sonra da insanları şirke karşı uyarmak zorunda. Güzel. Evet, o zaman kardeşlerim burada gelen rasullerin görevinin tek olduğunu ve tevhid olduğunu ancak gelen peygamberlerin geldikleri şeriatın farklı olduğunu öğreniyoruz. Evet onlar tek bir tevhidle dinle, İslam'la, o çağrıyla geldiler ancak aralarında şeriat bakımından farklılıklar arz ediyordu. Gelen daha önceki resulün şeriatı yani düsturu toplumlara öğrettiği kanun ve hüküm ve emirler daha farklıydı. Daha sonra gelen resullerin Şeriatları ise daha farklıydı. Resul, şirk koşan toplumları bir tek olan Allah'a davet eden kişinin adıdır. Şirk koşan toplumları bir tek olan Allah'a davet eden kişinin adıdır. Ve yeni bir şeriat da gelir. Nebi ise kendisinden sonra yani Resul'den sonra Resul'ün yolunu takip eden, onun şeriatını uygulayan Allah'ın elçisi demektir. Aralarında çok cüz'i bir fark var. Ama neticede ikisinin de görevleri aynıdır ve dinleri aynıdır kardeşlerim. Bakın buna dair açık delilimiz. Evet Anla olsun ki biz her millete Allah'a ibadet eden tavukta takmaktan kaçının diye bir revşi gönderdik. Namide 36. Evet, öbür ayeti de okuyalım. Senden olsa <gülüyor> bir resul göndermedik ki ona... Benden başka hak eden yoktu. O halde bana ibadet eden Ceyvan 70 olmayalım. Enbiya 25. Evet. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ...bilsin ki ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ayete ziyanı uğrayanlardan... olacaktır. Ali İmran 85. Evet. "Veledaka da fi kulli ummetir rasulun en a'budullaha ve estene bi ta'ut." Biz bütün toplumlara, insanlara Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye Demeleri için peygamberler gönderdik. Ayet çok açık bir şekilde tevhide davet eden bu tağuttan sakındıran. Nedir tağut? Tağut haddi aşan, sınırı aşan, Allah ve Resulünün belirlediği hudutları çiğneyen ve bunu bilerek yapan ve bundan memnun olan ve buna davet eden ve bundan razı olan ve bunu da insanlara bir çağrı olarak dinlendiren insanın adıdır. Tağut budur. Tağutlar Allah'ı sevmez, şeriatı sevmez, dini sevmez, namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, fakiri sevmez, mazlumla beraber olmaz, mazlum Müslümanlara yardım etmez. Tağutların böyle vasıfları yoktur. Tağutlar böyle özelliklere sahip değildir. Tağutlar Allah'ın düşmanlarıdır. O yüzden kardeşlerim bazı hatalar etmeyelim. Tağutun tanımını iyi yapalım. Yani tağut Allah ve Peygamberinin hududunu bilerek kasten aşan insanlardır. Ben hiçbir tağutun namaz kıldığını görmedim. Hiçbir tağutun oruç tuttuğunu görmedim. Hiçbir tağutun Müslümanlara sevgi ve muhabbet duyduğunu görmedim. Hiçbir tağutun Başını örttüren bir vasfına şahit olmadı. Tağutlar ayrı şeydir. O yüzden bazen radikal söylerler ve bir takım farklı yaklaşımlar bazılarına karşı hatalı yaklaşımlar. Yani sünnetin yaklaşımı değildir. Selefin yaklaşımı değildir. Ya kendimizi selef olduğumuzu fark edelim ve ona göre hareket edelim ve inşallah yolumuzda menhecimizde, Salih olan ve men min rasul illa la illa ana senden önce gönderdiğimiz tüm resullere bir tek olan Allah'a kulluk edin bir tek olan Allah'a kulluk edin demelerini emretmiştik. Demek ki gelen resullerin tek vazifesi görevi nedir Mustafa? Tebliğdir. Bir tek olan Allah'a davet etmeleri. Ve elhamdülillah bakın ayet açık bir şekilde onların görevlerinin tevhid olduğunu hatırlatıyor. Ve men yaptayi gayran İslam dediğinin falan yok bedemin huwa huwa filan ahirete min el Kim İslamdan başka bir dinde razı olursa Allah ondan razı olmayacaktır. O dini kabul etmeyecekti neden? Çünkü Allah indinde makbul din İslamdır. Onun dışında bir din edinmek insanı dinden çıkartır kardeşlerim. Bu halde şimdi devam edelim İdris. Yüce Allah pek çok Resul ve Nevi göndermiş. Bunlardan bir kısmını kitabında veya Resulü aracılığıyla bize bildirmiş. Bir kısmını ise bildirmemiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki biz senden önce de gönderdik. Onlardan kimini sana anlattı, kimini de anlatmadı. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya uğraşanlar. Müsrifine Evet, yani bu paragrafta şunu öğreniyoruz kardeşler. Daha önceden Allah rasuller gönderdi ve nbi'ler gönderdi. Kimilerini Kur'an'da zikretti, kimilerini zikretmedi. Onların kıssalarından haber vermedi. Gelen bütün peygamberler ve rasullerin bakın Kur'an'da olmadığını da görüyoruz. Demek ki Allah'ın gönderdiği nice elçiler vardı, ancak Kur'an'da zikrolunmadılar. Bunlar o zaman yoktur demeyeceğiz. Diyeceğiz ki genel anlamda Allah'ın gönderdiği bütün resul ve nebilere isimlerini bilsek de bilmesek de icmali olarak genel olarak iman ederiz. Mudaka dersenne rusulen min qablikum minhum men qassasna aleike ve minhum men nem naqsus aleike ve ma kana liresul en yati bi ayatin inna bi jaa قُدِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ Ant olsun biz senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimine de anlatmadı. Yani kimilerinden haber verdik, kimilerinden haber vermedik. Demek ki gizli kalan bize nice nice nebiler varmış. Değil mi kardeşler? Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman... Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya uğraşanlar hüsrana uğrarlar. Biz bu ayette peygamberlerin icmani olarak hepsine iman etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Peki genel peygamberler kimlerdi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Resul 25 tanedir. İsimleri şöyledir. İnsanların babası Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İsa, Yakup, Yusuf, Şuaid, Eyyub, Zülkif, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve peygamberlerin sonuncusu Muhammed Allah'ın salatı ve selamının hepsinin üzerine olsun. Evet Allah'ın salatı ve selamı bu soylu tevhidin ellerine olsun. Allah bizleri onlara inşallah iltihak eylesin. Bizleri onlarla beraber haşretsin. Ölünceye kadar da bizleri onların tevhid yolundan ayırmasın kardeşlerim. Evet. 50 sünnet cemaat, bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kıldığına inanır. Ümmet, Resullerin nebilerden üstün olduğunu, Resullerin kendi aralarında fazilet farkı bulunduğunu, rasul ve en faziletlerinin gurur ve azizler diyebilinen 5 Resul olduğunu, bunların da Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa olduğunu icma ile kabul etmişler. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yani biz peygamberlerden söz almıştır. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Asıl 7. Evet, bu paragrafta kardeşlerim ne anlıyoruz? Neyi gördük? Ulul Azm'ın diğer peygamberlere nazaran daha üstün fazilette olduklarını gördük. Yani sünnet ve cemaata göre bazı peygamberler bazı peygamberlerden üstündür. Yani mesela Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve aynı zamanda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu beş peygamber, bu beş rasul diğer peygamberlere nazaran ulul azm peygamberler dediğimiz daha büyük şahsiyetli peygamberlerdir. Ve ehli sünnet ve cemaat böyle inanır. Bu üstünlük aralarında ayrım gözetmek anlamına gelmez. Yani onların takva bakımı, çile bakımı, zorluk bakımından ve toplumlara giderken yaşadıkları bakımından bunlar biraz daha öne çıkmışlardır. Bakın bu ayette de açıkça Allah ve iz ahazna minen ve ve min ve ibrahim ve musa ve isa ve minhum biz peygamberlerden söz almıştık. Dikkat edin ulul azm'un beşe zikri olunuyor. Nuh'tan İbrahim'den Musa'dan Meryem'oğlu İsa'dan değil mi? Evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Ahsap yedi. Ehni sünnet ve cemaata göre insanların içinde ve peygamberler içerisinde en nüfuzetli olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Sonra İbrahim Aleyhisselam geliyor. İbn Kesir rahimehullah bize bu konuda bakın diyor ki şüphe yok ki insanlar ve peygamberler içinde en faziletli olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Sonra İbrahim, sonra Musa Sonra İsa, sonra da Nuh aleyhisselam'dır. Evet bu bizim akidemizdir. Bu akidemizi inşallah muhafaza etmeliyiz. Devam edelim. Ülül peygamberlerin en faziletesi ise İslam peygamberi, peygamberlerin sonuncusu ve alenen Rabbinin peygamberi ve olan efendisi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah, allah Teala onun aklına şöyle buyurmaktadır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Evler'in sonuncusudur. Evet. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İbrahim aleyhisselamın fazilet bakımından <gülüyor> öne çıktığına dair bir hadis var. Peygamberimize yeryüzünden hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda İbrahim aleyhisselam demişti. Yani kendinden sonra sıralama bakımından İbrahim aleyhisselam geliyor. Sonra Musa, insan ve en sonunda Nuh aleyhisselam geliyor. Bu konuda tafsilatlar, tartışmalar ve ilim ehlinin ...dökümanları fazladır. Bakın burada... Ve ve ...fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Yani kim o? <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel, devam edelim. <Gülüyor> en cemaat, Allah'ın isimlerini zikrettiği peygamberlere de... ...isimlerini zikretmediklerine de... ...ilk Nebi ardından en sonuncuları ve en faziletleri olan peygamberimiz... İmamımız, örneğimiz, mürşidimiz velilerimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere inanır, Allah'ın salat ve salamı hepsinin üzerine olsun. Evet. Peygamberlere iman, icmali yani toplu ve genel bir imandır. Bu da onlara inanmak ve bu inancını dille ifade etmekle olur. Bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ise tahsili. Ayrıntılı ve detaylı imandır. Evet biz bütün peygamberlere, bütün resullere detaylı olaraktan yani inanıyoruz. Evet bize gelen haber ve bilgiler çerçevesinde. Ama genel anlamda biz onları icmalen genel anlamda doğruluyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğimiz zaman elimizde olan bütün haberleri ve bilgileri de tafsilatlı iman ediyor ve doğruluyoruz. Ve o bizim elçimiz. Ve onun sünnetlerini, amellerini, sözlerini, takrirlerini bildiğimiz için ne yapıyoruz? Tafsilatlı olarak hayatımıza tatbik ediyoruz. Yani Muhammed Aleyhisselam'a geldiğimiz zaman tafsili olarak ne yapacağız? Onu doğrulayacağız ve iman edeceğiz. Evet. Ona inanmak bu inancını diliyle ifade etmek ve gereğiyle amet etmekle olur. Bu da Müslümanların onur vakbinden getirdiği her şeye ayrıntılı bir şekilde tabi olmalarını gerektirir. Evet. Son olarak o halde yani Peygamber'e iman etmek Muhammed Emin, Muhammed kardeşim ne yapacağız? Onun sözünü fiillerine, takdirlerine, uygulamalarına, heccum dediğimiz sünnetlerine tabi olmakta ve onun yolunda gitmekle olacak. Yok söyle dille ben peygambere iman ettim deyip hadislerini, sünnetlerini inkar edenlere onların peygamberlere inandığını söylemek güçtür. Rabbim bizi hakkıyla peygamberlere iman eden ve tafsilî olarak, da ayrıntılı olarak da Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine, davetine, çağrısına kulak veren, iman eden kullardan eylesin orada kalan hanımefendimizin vaazı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür bölümündendik devam edeceğiz Subhanallahi velhamdülillah eşhedü en la ilaha illa ente ve ve töbü hayran ve fi'l